İmanımızın inişli ve çıkışlı olması doğal mıdır? E doğaldır. Sahabe-i kiram böyle olmuş. Radıyallahu anhum. Hani Ebu Vekir radıyallahu anh Hanzala'yı görüyor Hanzala radıyallahu anh Nafaka Hanzala diyor Subhanallah diyor e, Müslüman münafık olur mu? E, anlatıyor halini Resulullah aleyhisselam Yanındayız Her şeyi görür gibi oluyoruz Sonra aileye işe dönüyoruz Kopuyoruz oradan e, Biz de böyleyiz diyor. Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Hadiseyi anlatıyorlar. nafaka hanzala diyor, hanzala radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, eğer yanımda olduğunuz bu hal, sürekli sizde olmuş olsaydı, melekler iner, yolda, yatağınızda sizinle musafa ederdi. Lakin hanzala, sa'aten ve sa'aten, felâta marrâten, üç defa tekrar ediyor, hanzala, bir öyle bir böyle Yani hayat böyledir işte Burada çok muhteşem, mükemmel olursun Bir an daralırsın Bir an ruhun başka yerlere kayar Bir öyle bir böyle Çünkü dünya Mücadele yeri وَعْبُدُ رَبَّكَ Hatta يَعْتِيَكَ yakin Ölüm meleği gelene kadar Resulullah Aleyhisselam'ın Hanzala'ya söylediği gibi Bir öyle bir böyle olacak Ama hep Şöylelerden Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna doğru yürüyeceğiz. Orada kalabilmek için bir cehdimiz, bir gayretimiz olacak. İnşallah son nefes, son an o imanla ulaşmayı Allah Teala bize ihsan edesin.